Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın Sabrı Belaya sabreden kahramanlardan biri de Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı meşhurdur. Namaza durduğu vakit, hiçbir şey gönlünü haktan ayırmazdı. Haktan başka bir şey, gönlünde yer bulmazdı. Sadece hakkı düşünürdü. İbadet ve taat konusunda, o kadar sabırlıydı ki, Hak ala onu meleklerine övmüştür. Sabrının şöhreti, yerle göğü doldurur. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam ve Hamele-i Arş melekleri Allah'tan aldıkları izinle Hazreti Eyyub aleyhisselamı ziyaret ederler. Arkasından yerde ve gökte ne kadar melek varsa onlar da izin alıp saf saf ziyaret ederler. Bu şevket ve azameti gören şeytan hased edip Hak ''Ey Rabbim!'' ''Bu kuluna ne büyük izzet ve ikramdır böyle, meleklerin hepsi gelip onu ziyaret etmektedir.'' der. Allah Celle Celaluhu buna karşılık, eyup benim sabırlı kulumdur, böyle sabırlı kullarıma bu şevket azdır.'' buyurur. Şeytanın hasedi artar ve şöyle der, ''Ya Rabbi, benim de Senden bir dileğim var, İzin ver.'' Ben de kulunu görüp sabrını tecrübe edeyim. Denememde sabırlı kalmaya devam ederse onun sahiden sabırlı biri olduğu anlaşılacaktır. Hak ala Ya melun, izin verdim. Haydi, bir de sen tecrübe et buyurur. Allah'ın düşmanı olan lanetlenmiş şeytan gider, önce Eyyûb Aleyhisselam'ın malına kasteder. Kardeşim, Anlaşılıyor ki şeytan yoldan çıkarmak istediği müminin önce malına el atar. Sonra çoluk çocuğuna, arkasından bedenine musallat olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Şeytan, Hazreti Eyyub aleyhisselamın yanına vardığında onu başını secdeye koyup Mevla'ya niyaz ederken bulur. Etrafı da göğe kadar meleklerle sarılmış, böyle kale gibi kuşatılmıştır. Şeytan bu kuşatmayı yarmaya fırsat bulup, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a bir şey söyleyemez. Yüksek bir dağa çıkıp bakar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın koyun, sığır, deve, çoban ve sığırtmacılarının bir ovayı doldurduğunu görür. Lanetlenmiş şeytan ayağını dağa vurur. Çıktığı zirveden haykırır. Dağ zelzele olmuş gibi sallanır. Ovayı dolduran hayvanların tümü bu ses ve sarsıntının korkusuyla helak olur. Bir teki dahi canlı kalmaz. Bu olaydan sonra şeytan tekrar Eyüp aleyhisselamın yanına döner. O yine secdededir. Melekler de eskiden olduğu gibi etrafını sarmıştır uzaktan seslenir. Ey eyup, Böyle, başını secdeye koyup nasıl yatarsın? İbadet ve etatinin, rükû ve secdelerinin, hak teâlâ bir değeri yoktur. Görmedin mi? Gazaba gelip, davarlarını öldürdü. Deve, koyun ve sığırlarından, bir tekini dahi canlı bırakmadı. Sen burada, ne zamana kadar, Böyle başın secdede yatacaksın. Hazreti Eyyub aleyhisselam secdesini tamamladıktan sonra şöyle cevap verir. Benim davarlarla ne ilgim olabilir? Onlar benim miydi ki üzüleyim? Ben bir kulum ve kulun nesi varsa hepsi efendisinindir. Efendi davarlarını telef etmiş. Kula ne? Kulum kulluğumu bilirim. Hz. Eyyûb aleyhisselam bunu der ve tekrar secdeye varır. Lanetlenmiş şeytan mahcup ve perişan bir vaziyette kalır. Malını telef etmekle Allah'ın peygamberini isyan ettiremeyeceğini anlar. Çocuklarına musallat olmayı düşünür. Geceyi bekler. Gece olunca peygamberin evine gider. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hanımı ve dokuz kızı bir yatakta yan yana yatmaktadır. Kızların üzerine elini koyarak haykırır. Bu haykırışla dokuz kız da ölür. Şeytan bu fiilden sonra bir kez daha Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yanına varır. O, melekler arkasında safa durmuş vaziyette namaz kılmaktadır. Azizim, meleklerin... Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın arkasında saf tutmasına ve çevresini kale gibi kuşatmasına hayret etme. Hangi mümin elini bağlayıp Allah'ın huzuruna durursa, yerde ve gökte ne kadar melek varsa, bu mümine hizmet etmek ister. Zira Allah'a ibadet edene hizmetkar olmak, Allah'a hizmet etmek gibidir. Şeytan bir daha, Meleklerin kuşatmasını yarıp Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a ulaşamaz. Bir kez daha kuşatmanın dışından seslenir. Ey Eyüp! Yaptığın ibadetin Allah katında sinek kadar değeri yoktur. Bak, Allah sana gazap verdi. Kızlarının hepsini helak etti. Şimdi 9 kızın da yatakta ölü olarak yatıyor. Git bak istersen. Hz. Eyyûb aleyhisselam aynı cevabı verir. Kızlarımın benimle ne ilgisi var? O gün hüküm tek ve kahhar olan Allah'ındır. Kızlarım Allah'ın kullarıydı. Allah dilediği zaman kudretini gösterir. Dilediğinde öldürüp rahmetini ortaya kor. Bir daha secdeye varır. Gönlü de kızlarının ölümüne meyletmez. Şeytanda bir daha kahrolur. Melul, mahzun ve mahcup bir şekilde, Hak Teâlâ'nın huzuruna çıkar. Ey Rabbim der, Eyyub kuluna ne güzel sabır vermişsin. Malını ve kızlarının hepsini helak ettim. Yine de gönlü senden kopmadı. Helak ettiğim mallarını ve kızlarını görmeye bile gitmedi, sabretti. Ey Rabbim, izin ver, bedenine de el atayım. Hak Teâlâ, ya mel'un, kendini bana verip, ibadetine devam eden kulumu sen nasıl yenebilirsin? Gönlü, kudretimin kabzasındadır. Onu kim alabilir? Sen bunu nasıl başarabilirsin? Git, nasıl biliyorsan öyle yap. Bedeni içinde izin verdim buyurur. Evet, Hazreti Eyüp aleyhisselam kendini Allah'a ısmarlamış, ona vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Her kim Allah ile olursa Allah da onunla olur, buyurur. Şeytan beden içinde izin koparınca son kez Hazreti Eyüp aleyhisselamın yanına varır. O yine secdede Rabbine yalvarmaktadır. Melekler de çevresinde halka halka, Rabbe bu yalvarışı dinliyorlarmış. Ey aziz kardeşim! Burada dikkat etmen gereken bir husus var. Tabii ki anlarsan. Kul Rabbine niyaz etse, yalvarıp yakarsa, melekler kulak kabartır, onu dinlemekten büyük zevk alır. Yalvarıp yakaran, dua eden müminin duasına, Melekler amin der. Şeytan böyle meleklerin Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ı sardığını görünce yanına yaklaşmak için uğraşsa da bunu başaramaz. Semaya yükselir, meleklerin oraya kadar onu sardığını görür. Sonunda aciz kalır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a yaklaşmak için bir yol bulamaz. Semadan inip toprağın altına girer. O kızgınlıkla öküse, balığa hatta cehenneme kadar iner. Aynı manzarayla karşılaşır. Melekler Eyyub aleyhisselamın etrafını sarmıştır. Allah'ın sabır kahramanı peygamberinin bedenine zarar vermek için bir yol bulamaz. Evet, acze düşer. Kötünün de kötüsü pis burnunu yere batırır. Yeri kazan domuz gibi yapar. Kazdığı yere girer. Yerin altında toprak, taş, bakır, demir, ne varsa hepsinden geçip Eyyub aleyhisselamın secde ettiği noktaya varır. Orada peygamberin burnuna hızlıca üfler. Bedbaht melun şeytanın nefesi, Eyyub Aleyhisselam'ın genzine kaçtığında, bütün gövdesinin eridiğini hisseder. Doğrulur, can ağrısıyla başını secdeye koyar. Başı secdedeyken, gövdesi zehirli yılan sokmuş gibi şişip yarılır. Yaralarından irin ve sarı sular akmaya başlar. Öylece kokar. İrininden oluşan kurtçuklar, Mübarek vücudunu yemeye başlar. Bu böyle devam eder. Bir gün bile inlemez, acizlik göstermez. Ey Aziz! Gör bunları. Hak Teâlâ'nın talibim diyeni nasıl imtihan ettiğini anla. Evet. Hazreti Eyyûb Aleyhisselam bir gün olsun incinip, şikayette bulunmadı, ağlamadı. Zira... Ağlamak da şikayettendir. Bunlar olurken şeytan hekim kılığında Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yanına gelip gider. Ama Hazreti Eyyub Aleyhisselam onu asla kendine yaklaştırmaz, yaralarına bakması için kendisine izin vermez. Bu halde yedi yıl zahmet çeker. Öyle olur ki gövdesinde bir dirhemet kalmaz. Hak Teâlâ kurtçuklara sinir ve damarlarına dokunmamaları konusunda özenli olmalarını sadece etlerini ve yağlarını yiyebileceklerini emretmiştir. Kurtçuklar da bu emir üzre peygamberin et ve yağlarını yer, bedenini kalbura çevirir. Bir tarafından bakıldığında diğer tarafı görülürmüş. Güneş üzerine doğunca diğer tarafını çevirir, kokudan kimse yanına yaklaşamazmış. Yine de ibadet ve tatine ara vermez, hastalığında da bunlara devam eder. Tembellik etmez, çektiği zahmetlere sabreder. Hak Teâlâ Enbiya Suresi 83. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurur. Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Burada Hazreti Eyüp aleyhisselamın hastalık ve mihnet isabet etti demesi şikayetçi olduğunu göstermez mi diyebilirsin. Bu soruyu, Müfessir ve meşai birkaç açıdan cevaplamıştır. Şöyle ki, Eyyûb aleyhisselam bir gün güneşin karşısında oturmuş, vücuduna üşüşen kurtçukları seyrediyormuş. Çeşitli kurtçuklar, kimi büyük, kimi küçük, kimi sarı, kimi beyaz, kimi kızıl ve kara, kiminin başı kara, kiminin kuyruğu pamuk gibi beyaz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın vücuduna 5000 çeşit kurtçuğun musallat olduğu rivayet edilir. Bu 5000 kurtçuğun bedenine girip çıkmasını, bedeninden beslenmesini seyrederken kurtçuklardan biri yuvarlanıp yere düşer. Yüreği buna dayanamaz. Alır, onu yerine bırakır. Bıraktığı anda bu kurtçuk tenini kuvvetlice ısırır. O ana kadar, kurtçukların eziyetinden rahatsız olmayan Eyyûb Aleyhisselam, bu ısırmayla, ''Ey Rabbim, bu kurtçuğu elimle vücuduma bıraktım. Isırması canımı acıttı. Ya Rabbi, bunun hikmeti nedir?'' diye sorar. ''Hak teala, bu acının sebebi nedir? Bilir misin?'' buyurur. ''Bilmem, bilen sensin Ya Rabbi'' der. Eyyûb Aleyhisselam, Hak Teala şöyle buyurur, Şimdiye kadar bu acıyı hissetmemenin sebebi, Kurtların benim emrimle vücudundan beslenmeleriydi. Bu yüzden ısırmalarının acısını hissetmedin. Kurtçuğu kendi ellerinle yaranın üzerine bırakınca, Acısını duyup zahmetini çektin. İnsanın, kendi isteğiyle yaptıklarının sonu pişmanlıktır. Bunlar acı getirir. Ey talip olan kardeşim! Bu anlatılanda sır ve işaret çoktur. Anladıysan Eyyub aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın dileğine teslim olması gerekirken kendi iradesiyle bir iş yaptığını fark eder. Bunu fark edince nefsinden şikayetçi olur bana hastalık ve mihnet isabet etti, diye yalvarır. Bunu söylemesinin sebebi, bela ve musibete sabırsızlığı değildir. Bana hastalık ve mihnet isabet etti, cümlesinin tefsiri konusunda, Allah ona rahmet eylesin, Şeyh Maruf-ı Kerhi şöyle der, Hak Teala'ya niyaz edip, İlahi, Sad suresi.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 Demesinin manası nedir dedim. Hatiften şöyle bir ses duydum. Ya maruf! Eziyet ve sıkıntıdayken, Kurtçuklar tenini yerken, Ona her sabah nimetlerimi ikram edip, Kalbine tecelli ederdim. Esselamu aleyk! Ey benim hasta kulum! Nasılsın derdim. Bunu sormam ve tecellilerimden dolayı, eziyet ve sıkıntılarını unutur, huzur bulurdu. Ne zaman kendisinde iyileşme alametleri belirdi, sağlığına kavuşup, Rabbinin tecellilerinin kesileceğinden ve kendisinin hal ve hatrını sormayacağımdan korktu. Birbirimizden ayrılacağımız korkusuyla ağladı ve bana hastalık ve bela isabet etti dedi. Allah ona rahmet eylesin. Bayezid Bistami ise Eyüp Aleyhisselam'ın bu sözünü şöyle açıklar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın inleyip bana hastalık ve bela isabet etti demesine hayret ettim. Şöyle deyip secdeye vardım. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ruhuna teveccüh ettim. Ey Eyüp Aleyhisselam, öyle bir zatsın ki sabrın Alim'de meşhur ve hak indinde memduhsun. Hak Teala seni övüp, Saat Sûresi 44. ayetinde şöyle buyuruyor: Gerçekten bize bu sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Böyle övülürken onun verdiği beladan niçin incinip ağladın? Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın ruhuyla buluştuğumda, önce selam verip şöyle dedi. Ey Bayazit, Kişi neye dayanıp güvenirse, itimat ettiği şey, Allah ile arasında perde olur. Kişi kendinde, ondan başka dayanacak bir şey bırakmamalıdır. Zira, sadece Allah'ın fazlına dayanmak gerekir. Ben de kendime nazar ettim. Oğul kız, akraba kavim, mal rızık, beden sağlık, el ayak, dayanacak hiçbir şeyimin olmadığını gördüm. Sabırdan başka hiçbir şeyim yoktu. Sabrın bende sağlam bir dayanak olduğunu anladım. Bu sabrın Mevlam ile aramda büyük bir dağ gibi durduğunu, dostumla aramdaki yolu kestiğini fark ettim. Hiçbir şeye sahip olmadan, Allah'a varabilmek için, Bu dayanağı da yıkmak istedim. Bir kere ah edip inleyince, Bu sabır dağını, Kül gibi savurup yok ettim. Böylelikle, Rabbime hiçlikle vardım. Rabbim, Kimsin diye buyurdu. İlahi dedim. Ben hiçim. Bende kimlik kalmadı ki, Kim olduğumu söyleyeyim. Doğrusu, Kulluk makamında bir hiç olduğumdan iflas ve yokluğumu kabul ettiler. Yaptıklarından sual olunamayan o padişahın yanına götürdüler. Şimdi biz onun, o da bizimdir ya Bayezid. Secdede bunları öğrenince bir nara atıp kendime geldim. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Şeyhim, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dır dedim. Kimi müfessirlere göre de Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın inlemesinin şöyle bir yönü vardır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın inlemesini duyan şeytan çok sevinir. Şimdi Eyüp'ü aldattım. Onu bilinmekten unutulmuşla çevirdim. Kendisini Mevlasından şikayetçi kıldım der. Bunun üzerine Hak Teâlâ, ben şikayet ehlimiyim ki, benden şikayet edersin. İzzetim hakkı için bir daha ah edersen, senden muhabbetimin tadını alır, bir daha da yanıma yaklaştırmam buyurur. Halbuki Eyyub Aleyhisselam'ın ahı bunun için değildi. Daha çok yukarıda bahsedilen mesele içindi. Ey gafil! Birkaç paran ve pulun gitse nasıl da şikayet ve mihnette bulunursun. Sabırsızlığın sebebiyle hayırlarının hepsi bozulur. Bir yakının özse feryadu figan edip ortalığı yıkar, hakka isyan edersin. Başın ağrısa gitmedi kekin bırakmazsın. Sızlanmaların yeri ve göğü doldurur. Herkesi rahatsız edersin. Şimdi söyle, bu halin ne olacak? Ne ibadetin, ne de hastalığın zahmetine sabrediyorsun.